''Yakarsa dünyayı garipler yakar.'' Bir de bu videoyu ulaştıramadıklarımız. Daha çok ulaştırmamız için beğenip paylaşırsanız seviniriz. Bir de hatırlıyorsunuz mu? Birine kürsüye çık demiştik. Elinde tespih çıkmıştı. Yani şimdi abi, hemen namaz kılmıyor ha falan. Konu da namaz bu arada. Gönderme yapalım. Ne günlerdi ya o günler Sinan? Bundan sonraki en zor hayatım seninle tanışma süreciydi Sinan. Telle İrfan'ın suratına atmıştın hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> hı O zaman bari bir cesaret nasıl olmuş Ama o uykusuzluğun verdiğim bir sarhoşluk var ya... Lan Sinan şu sağdan sola atletini atma şu pis atletini de atmış sen de... Tamam İrfan'cım diye koklamıştın o atleti. Hı hı hı hı hı hı. Oğlum 4 aylık o artık bir canlıydı lan. Başka arkadaşım geçmişti. 4 aylık benim atlet mi olur? Vay kardeş, var. Yani namaz önemli. <gülüyor> <gülüyor> Konu namaz. Şimdi bak bu tür konularda en sıkıntılı oyun emiyor yani Namaz anlatacağım. Arkada bir ekip var. İşte hani pasta şöyle diyorum. 2000 tamamı namaz kılıyor. Evet. Başlayalım mı siren kardeş? Ne yapalım? Tamam. Sahile içeyim, tenkleyemek için dur. Markada göstermeyeyim. Dur. Markada göstermeyeyim. Oturuyor muyum? Evet oturuyorum. Neden saat saat Ulan hiç mi namaz kılmıyorlar lan nasıl tutucan? Nasıl tutucan? Ha? Şurası makyası mı? O da... Şey sonu. Allah çık <Gülüşmeler> <gülüyor> <Gülüşmeler> ya, ben... <gülüyor> <gülüyor> ya ben o suyu. <gülüyor> Pantırıda <gülüyor> <gülüyor> şey oldu ya. Uğur kafadan şey... Ben bir şey yap Bomba Bir şey yaptım. Hangi şey verir falan? Dedim. Öyle deme. Belki bir abindir. Hani. <gülüyor> Planur var ya kantırda harcıyorsun bizi kardeşim. <gülüyor> de hep toplu olduğumuz için elhamdülillah pek namaz kaçırma hadisesi de olmuyor. İnsan tek başına olduğunda böyle iki tane namaz kaçırıyor, üçüncüyü kaçırıyor, dördüncüyü kaçırıyor, Beşincide de diyor ki dört vakit kılsam da olur diyor. Genelde sabahları kaçırıyor. Devamında şimdi günlük iş yoğunluğunda Müslüman kimliği olduğu için öğleni ikin akşamı da kılıyor. Eve geliyor yatsıda bu sefer çok yorgunum yatsıyı da kılmıyor bak biraz nefsin psikolojisine dikkat edin bu ikisini kılmayı pek istemiyor. Sabah ve yatsı namazı daha çok yalnız Münferit. diğer namazlar topluluk içerisinde olduğundan bu ikisini pek kılmak istemiyor. Şimdi de hadis şerifteki münafin alametine bakın sabah ve yatsı namazını kılmaz diye. Münafığın alameti var. Giriş kapısı. Şiarı. Çok ilginç değil mi? Çünkü bir adam kasti bir şekilde Müslümancılık oynamak istese sabahı yatsı yıkılmaz. Kalanını toplum içinde kılar. Hem de abdestsiz. Belki de. Aynen öyle. O yüzden topluluk içerisinde olduğunda elhamdülillah bu tür işler çok çok daha rahat bir hale geliyor. Ama insanlar hani cem olmaktan geliyor yani Topluluk olmak, cem olmak. Cami cemati diye de geçiyor işte. Cemaat denilen hani beraber olma denilen kavram. İnsanlar tabi böyle bir asırda kimi kötü temsil ediyor kimi iyi temsil ediyor. Kimi çok çok derin bir şekilde kötü temsil ediyor ama böyle bir bir tane kötü örnekten dolayı bundan vazgeçiyorlar. Hatta vazgeçmekle de kalmayıp belki daha çok tatmin olmak için böyle güzel olumlu grupları çok çok kötüledikleri de oluyor. Halbuki farkında değiller hani. Böyle mesela atıyorum 30-40 kişilik bir grubun içerisinde olmayıp ona karşı olup münferit bir hayat yaşamaya çalıştığında ictimai hayatta aynı bir akrep gibi insanı zehirleyen daha büyük bir cemaatin içine düşüyorlar. edebilir edebildim demek istediğim. Böyle mazlum, mülayim 30-40 kişilik bir topluk içerisinde bulunsa belki namazlarını daha rahat eda edebilecekken işte burayı kötülüyor, tenkid de şöyle böyle falan. Benim İşim var Benim aklım bana yeter şudur budur deyip e, kime iki yeter o ayrı mesele. Gittiğinde daha büyük insanı yutan içtimai hayat içerisinde yalan dolanlarla dolu bir cemaatin içine düşüyorlar. Yani bu bir şey anlatayım böyle gün olmuşken çok hoşuma gitti bugün. Şimdi arkadaşlarla falan oturmuştuk. Bir tanesi demiş işte filan kes yerde hani demişler ki klasik işte yani biraz durumu iyi olan ya oya işlerini yapıyor o yüzden durumu böyle iyi falan evet. Hani. Klasik şeyler işte. Birinin gömleği ütüsüz olsa o paramıyor falan. Aynı mantık aynı tas aynı hamam yani. Dışarıda tefeci var. Holding holding götürüyor. Erkek demez ki ona olan haram işliyorsun. Öteki tarafta bir Müslümanın bir acık durumu iyi olsa sen nasıl yırtık olmayan çorap giyersin falan hani. Kendi inandığı adama yakıştırdığına bak yani bu adamın. Diyor yani her neye bakarsan kendi yüzündür, kimdene görürsen kendi özündür. Özü yırtık onu da bile istiyor yani. Anladın mı? Oturmuşlar yemekte falan. Delilmiş milyon delilendiğinde ses kayıtlar elimizde. <gülüyor> o, parkeciye yardımıştı yani o bizim hala paramızı ödemeyen parkeci var ya, mahkemeye verdiğimiz o parkeci. Neyse bu da sinirlenmiş, açmış ağzını yummuş gözünü. Demiş ki, ulan vel ev demiş, dünyanın en yanlış işini yapıyorum demiş. Benim eski hayatımı bilmiyor muydun lan demiş. Ve de, diyor ki, eskiden de fayans döşemeye beraber gittiğimiz çocuk diyor yani. Demiş ulan demiş, aslında demiş en kötü şey olsun, 5 yıldır beni bilmiyor muydun lan demiş. Yani önceki hayatımda, ya. her şeyin en kötüsünü beraber yapıyor muyduk, yapmıyor muyduk? Bak demiş, bu saatten sonra diyelim çok olumsuz bir şey oldu ulan 5 o kadar muazzam bir hamdolsun harama girmediğim bir süreç yaşadım ki demiş. Ve bu dünyanın o beş yılı, ahiretin beş yılı değil. Siz bu hesabı bilmiyorsunuz. Siz dünya ile ahiretin hesabını aynı zannediyorsunuz. Aynı değil ama demiş. Çok hoşuma gitti yani yaptığı betimleme. Hamdolsun. O yüzden namaz farzdır. <gülüyor> <gülüyor> namaz önemli. Başlayacak mı video ne yapacaksın? Böyle oturabiliriz kalın ya. ya. Beraber çekekle. Ha, edetiniz mi var? <gülüyor> Yok ya, vallahi bir şey mi çok kısa. Çok kısa. Yani, bakayım. Birinci Namaz ya. farz. Evet. Mesela... <gülüyor> evet. evet. Kısa kalın lan. Zaten göremiyoruz birbirimizi. Aynı mekanda birbirimizi göremiyoruz ya. Başlayalım mı videoya? <gülüyor> videoya başlayamadık ama. Başlayalım mı? Şurada star dolaydı da saçlarını göstereydik. <gülüyor> ya Berber'e gittik. Şimdi Sinan, seninle gitmiş miydik o Berber'e? Hep kardeşler. Ya bir tane çocuk var. Çok kibar güzel bir çocuk. Bizim starı da biliyorsun. Hep böyle ya. Sana bir diyorum, ikisi beraber birbirine böyle. <gülüyor> Öbür arkadaş esnaf ve çok kibar. Yani sesini duyulmuyor böyle yanındayken. ''Evet, hoş geldiniz.'' falan yapıyor öyle. yani. yığını kestiremedim ya, üçtür geliyorum.'' Adam diyor ki, ''Böyle yakışıyor.'' Ben de diyorum, ''Olsun sen kes, böyle Kimden dedim, ''Allah Allah ya, bu İslam'ı bilmeyenlere... bu ...bıyık kesmeyi bile anlatmak bu kadar zorsa namazı anlatmak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Bağlamayı> <gülüyor> ya. ''Ha ha ha ha ha ha Bazıdık evet. Araf suresi 11. ayette şöyle beyan ediyor. Gerçek şu ki önce sizi yarattık sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin dedik. Hemen secde ettiler. Ancak iblis secde edenlerden olmadı. Sizi yaratan benim diyor Cenab-ı Allah. Yani şeklinizi biliyorum. Yani bedeninizin her bir parçasını ben biliyorum. Duygularınızı, hislerinizi hepsini biliyorum. Aile ilişkilerinizi biliyorum. Neye düşkün olduğunuzu, nelerden keyif aldığınızı inanın sizden iyi ben biliyorum devamında her şeyi bilen Allah sana secde etmen emrediyor. Sana emrettiğim halde secde etmene ne engel oldu? Ben ondan hayırlıyım. Onu çamurdan yarattım, ben ise ateşten." dedi şeytan. Her şeyini kudret elimde tutarken seni secde etmekten alıkoyan ne oldu? Bak, görmüyor musun? Her şeyini bilerek namaz kılma emrediyor. Arayan ne girdi de sen beni dinlemiyorsun. Diyaloğa bakarsan Hazreti Adem'in çamurdan kendisinin ise ateşten yaratılması, secde etmesine mani oluyor. Yani işin en temeline indiğinde ortada bir benlik ve kibir problemi var. İnançsız birine ele aldığında Allah'ın onu yarattığına inanmaz. Yani onun için gerekçe budur. Ama şeytana bakarsan Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyor. Yani Cenab-ı Allah'ın uluhiyetini kabul ediyor ama rububiyetini kabul etmiyor. Ona yön verdiğini, onun terbiyecisi olduğunu, her şeyi bilerek onu yarattığını asla kabul etmiyor. Yani şeytanın küfrü Allah'ın varlığına inanmaması değil. Şeytanın küfrü itaatsizliğidir dostum. Şeytanın küfrü inkarı değil, itaatsizliği. Anladın mı? <gülüyor> Tam olayı anladın mı? Evet, anladığım şey şu. Buyur. Evet herkes Allah'ı inkar etmiyor ama ona aslında bir sürü emir söylüyor. Şunu kabul etmiyor. Ben bu emirlere uymak zorundayım mı kabul ettim? Evet. Yani bir şekilde Allah'a inkar etmiyor ama onun bütün kuralları koyduğunu inkar ediyor. Bunu yapan insanlar da var ama bunu küçük günah gibi görüyorlar. Bunların küçük günah günah gibi gördüğü şey şeytanı küfre götüren şey. Anladın mı demek istediğimi? Yani onun küfrü Allah'ın varlığına inanmaması değil, onun küfrü itaatsizliğidir. Yani onun küfrü gerçekten de Allah'ın varlığına inanmaması değil, onun küfrü itaatsizliğidir. Neden acaba bu kadar çok tekrarlayıp duruyorum? Çünkü dinleyenler arasında yahu ben o kadar kötü değilim en azından Allah'a inanıyorum diyenler var. Biliyorum berbat şeyler yapıyorum ama en azından inatsız değilim. Ben Allah'a inanıyorum, bir yaratıcının varlığına inanıyorum. O Kur'an'ı hiç okumasam da, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını hiç merak etmesem de, İslam'ın benim için öngördüklerini tatbik etmesem de ben en azından bir Allah'a inanıyorum diyenler var. O yüzden onlara diyorum ki şeytanın küfrü Allah'ın varlığına inanmaması değil, itaatsizlik burada çok güzel konuaa Sinan. Bakma 5 dakika olduğunu. Akıllara zarar bir konu ha bu. Hani böyle kısa olduğuna falan bakmayın. Kısa bir şey önemsiz demek değil. Bak buraya bir sürü arkadaş geliyor mu, gelmiyor mu? Geliyorlar. Birçoklarında maalesef namaz yok. Bak buraya gelmenin yolunu bulmuş. Elhamdülillah. Ama ona rağmen birçoklarında namaz yok. Sonra inşallah devam ettiklerinde biraz namazına vesile olunabiliyor bir şekilde. Bu arkadaşların söylediği şeyler nedir? Abi, buyur kardeş. Ben falan yerde iş yapıyorum. Halde, Petrol'ü şurada burada. Ey kardeş, çocuğum var, çolum. Evet, eyvallah. Anam, atam, dedem, dayım, amca. Evet, ortaklarım var, hesap veriyorum. Evet Evet. Tebe. bu yüzden namaz kılmıyorum. Bak en başta dedik ki seni yaratan Allah. Bunları da yaratanla aynı Allah. Biz buna la ilahe illallah diyoruz. Tevhid itikadı değil mi bu? Adam ben tevhid itikadım var diyor ama onun onu aynı Allah'ın yarattığını anlayamıyor. Nasıl itikat? Anladın mı demek istediğimi Bunun devamında ne diyor? İşlerimin yoğunluğundan dolayı benim namaza vaktim yok diyor. Haşa o zaman haşa Cenab-ı Allah senin işlerini yaratırken ya bu kulum namaz kılabilir mi? Kılamaz mı? idrak edememiş. Haşa estağfurullah. Böyle mi oldu? Bak ona gidiyor olay. Anladın mı demek istediğimi? Adamda iman var ama başını secdeye götüremiyor. Neden? Altı bomboş. Buraya gelen arkadaşlarım birçoğu böyle maalesef böyle. Bu arkadaşlar ne diyor? Tekrar söyleyeyim. Hayatım yoğun, işim yoğun, gücüm yoğun. Benim hanımım var, çocuğum vardan dolayı namaz kılmıyorum. Birinci olarak diyorum ki, seni ve onları yaratan aynı Allah sana bunu emrediyor. İkinci olarak da diyorum ki, dikkat et. Şeytanın küfrü Allah'ın varlığına inanmaması değil, itaatsizliğidir. Senin yaptığın buna benziyor mu, benzemiyor mu? Hadis diyor ki, kişi sevdiğiyle beraberdir. Üstad da diyor ki, fıtraten benzemek kabiliyse kişi sevdiğine benzemek ister. Acaba kime benzedin? Kimin yolunda gidiyorsun? Kimle beraber olacaksın? Bu soruların cevabını alsın. Anladın mı? Şeytanı sizi inatsız yapmaya bence pek ihtiyaç yok. Hala Allah azze ve celle yaratıcımızdır diyebilirsiniz. Ama şeytanın tek yapması gereken size itaat ettirmemektir. Sen hala en azından ben Allah'a inanmaya devam ediyorum diyorsundur şimdi içinden. O zaman en iyisi şeytan çünkü o buna hala devam ediyor. Şeytanın hile ve destelerini çok iyi anlaman lazım dostum. Şeytan elinde silahla gelip sana namaz kılma yoksa kafana sıkarım demeyecek. Gece tam dinlenme saatinde sana kitap okutacak. Kitabın yanında iyi gider dikkat sağlar diye bir de kahve içirecek. Saat üç oldu uyuyamadın. Saat dörde geliyor ve gözlerin başın ağırlaşmaya başlayıp kapanmak istiyor. Hop sabah namazı gitti. Peki ne yapıyordun sen? Allah için İslami kitaplar okuyordun. Peki sabah namazını kim için kılmadın? Allah için. Taklayı görüyor musun? Şimdi sen bana diyorsun ki Her şeye vaktin var ama vakti verene vaktin yok öyle mi?